İklim için Bir İklim Adaleti Güncesi Paris Anlaşması sonrası İklim Mücadelesine Dair Bir Fikri Takip Çalışması Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez Ömer Madra ve Murat Can Tombil Iklim Çin programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Diğer program ortaklarım bugün yoklar ben deniz yalnız olarak sunacağım. Yılın son iklim için programını da yapıyoruz. Ezgi Öz ve Efe Baysal'a da çok teşekkür ederiz destekleri için. Evet günümüzde benzeri görülmemiş bir dünya durumu var. Hem de çok yerel. Şu anda, şimdi ve burada kapsamına da son derece uyacak kavramına, son derece uy uyacak kapsamda bir şey şu anda Avustralyalılar Güneydoğu Kasabasında Malakuta adlı kasabasında Yeni yıl akşamını Suda geçiriyorlar Bütün köy, kasaba, şehir Suda neden? Çünkü e, bushfire denilen orman yangınlarından Kurtulmanın bütün bölgeyi Kasıp kavuran e, tek Yer orası oradan kurtulabilecekleri ve öyle bir şey ki fotoğraflar geliyor. Hakikaten inanılmaz yani. Nicole Asher'dan ABC Gippsland'dan gelen bir fotoğraf Twitter üzerinden bir çocuğu anne ve çocukları şeyin içinde, teknenin içinde Malakuta yakınlarında üstlerinde maske, ellerinde küreklerle giden yüzünde maskesiyle kürek çeken bir genç kız ve görülemiyor bile dumandan ortalık gerçekten yani hangi şey Dante'nin infernosuna en yakın olan tablolar diyebiliriz bunu ve mesela şey gün ortasında gökyüzü, kan kırmızı ve simsiyah Buna inanmak bile güç ama fotoğraflar var Twitter'lardan, Common Dreams'den ya da başka yerlerden takip etmeniz mümkün. Guardian Gazetesi'nden de mümkün. Ben size bu son durumları yansıtmaya çalışayım. Bir kez daha söylüyorum. Şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir ulusal krizin içindeyiz diye yazmış, tweet atmış. Kim? Sydney Üniversitesi profesörü Joan Arculli ve Malakuta'nın yani Güney, Victoria eyaletinin, Güneydoğu'daki Victoria eyaletinin şehri Malakuta'nın e, sadece bir tane yanmakta, perişan edilici yanmakta olan yerlerden bir tanesi olduğunu söylüyor. Ve hem Malakuta'dan gelen fotoğraflar ve videolar açıkça gösteriliyor yani. Aileler botlara girmişler kilometreler çötesinde ateşlerin ve arkada da bir duman sis duman içinde de Sean Power diye birisi mesela tweet atmış Gipsland'den yani bir anne şu fotoğrafı gönderdi diyor iki e okul çağındaki ilk okul çağındaki iki oğlunu da şey almış bota almış ve Malakuta gölü üzerinde sağlam kalmaya emin durumda kalmaya çalışıyorlar ateşten ve hiç öyle görünmüyor ama gündüz olduğunu söylemeliyim diyor. Helen Davidson atmış bir tweet. Matt Manning anlatıyor. Malakuta'dan 3 kilometre ötede botla gidiyor. 4 yani şeyin Teknenin içinde 4 kişi bir de köpek var. Bunlar sabahın erken saatlerinde çekilmiş fotoğraflar ama ortalık gece yarısı gibi. Zek diye birisi atmış benim adada bulunan evim. Yani evim zaten ada. Ve yanıyor. Ya yani gerçekten burada olup bitenler anlatılamaz demiş ve fotoğraflar koymuş. Luke Henríquez Gomez'te Guardian'dan bir şey tweet atmış, Betka yolundan, Betka Road'dan bir video ve Betka plajına doğru giden yolda uzakta e, yangını göre, görmek mümkün sanki güneş doğuyormuş gibi ufuktan <gülüyor> ve birisi çekmiş oradan yaşayanlardan birisi. Avustralya Eylül'den bu yana. Ülkede Bushfire denilen yangınları çekiyor ama ve son, sonunun da geleceği gibi görünmüyor. 21 Aralık'ta söyledik. Bütün ülkede haritaları da verildi. Biz de açık radyonun çeşitli programlarında söyleme fırsatı bulduk. Bütünüyle ülkeyi sarmış durumda. Bir kıtadan bahsettiğimizi, Türkiye'nin 100 katı büyüklüğünde bir yerden bahsettiğimizi de söyleyelim. Ve daha da kötüye gideceği ve ülkenin her yerinde 40 dereceyi açtığını ve yakın bir gelecekte de 50 dereceyi bulacağını söylüyorlar. 50 derecede neler olacağını kestirmek bile mümkün değil. Scott Morrison başbakan eleştirildi ve Noel gecesi e, ülkede e, Avustralya liderinin, siyasi liderinin acil gönüllülere acil yardım etmesi gerekiyor. Maddi yardım ve destek etmesi talebini reddettiğinde söylemişlerdi. İşin ilginç tarafı Morrison 13-16 Ocak tarihlerinde de Hindistan'a gidiyor ziyaret edecek ve Avustralya'nın kömür endüstrisi için yeni anlaşmalar yapacak. Ülkesi bir yandan yanarken gidiyor ve ona <gülüyor> sormak zamanıdır diye sormuş mesela birisi yazmış Christine Mellon diye birisi Global Greens kuruluşundan yani ülke yanarken iklim acil durumu Avustralya'yı tamamen sarmışken Scott Morrison'a sormak lazım nasıl bir Hindistan'a kömür ziyaretinde bulunuyor diye ve en ilginç eleştirilerden birini de Matt Brady film eleştirmeni Twitter'dan şöyle yazmış ee, Avustralya'nın son birkaç on yıl içinde kötüye doğru nasıl değiştiğini anlatıyor. Yani e, eskiden böyle bir şey olsaydı Malakuta'da ki yangın gibi korkunç durum bütün botlarıyla yüzlerce binlerce Avustralyalı yardıma koşardı diyor. Ama şimdi çok daha zalim. Ve kendini e, yani e, bencil bir yere dönüşmüş durumda. Ve topluluk ruhumuz, dayanışma ruhumuz, yerkamlığımız e, ölüp gitmiş gibi gözüküyor. Ve inşallah yanılıyorum diye bir tweet atmış Matt Brady'de. Bunlar son dakika haberleri olarak iklim içinde Avustralya'dan gelen haberler. Şimdi Andy Rowell yılın sonu itibariyle Avustralya'yı da içine alan çok acı bir yazı yazmış Oil Change International diye önemli bir kuruluşun internet gazetesinin yazarı kendisi zaten aynı zamanda da blogger ve araştırmacı gazeteci freelance de çalışıyor şöyle yazıyor Önümüzdeki 10 yıl bizim ortak geleceğimizi belirleyecek, kaybedecek hiç zamanımız kalmadı diyor. Kalbim kan ağlıyor, kalbim aynı zamanda öfke dolu. 2019 biterken Avustralya alev alev yanıyor, ülke yanıyor, evler yok olup gidiyor ve cesur, gönüllü itfaiyeciler de ölüyorlar. Böyle ulusal kriz anında liderliğe ihtiyacınız olur. Eğer politik liderler e, kriz anında liderlik yapamazlarsa zaten liderlik falan olmamalıdır. Lider olmamalıdırlar. Haftalardan beri aşırı dereceler sıcaklıklardan çekiyordu Avustralya. Haftalardır Sydney toksik bir çorbanın içindeydi hava kirlenmesi ve yangınlardan dolayı e, ve bütün hararet e, termometreler rekor üstüne rekor kırıyordu ve o ikonik çok bilinen mavi dağlar, blue mountainlar blue mountain denen yerler tamamen kızıl ve simsiyatı kızıl ve kara ve bildiğimiz e, şeyde toprak alar artık Yok o, ortalıktan çıktı bildiğimiz vatan yok oldu diyor. Ve George Monbihan'dan bir alıntı yapmış. Scott Morrison Avustralya'ya yanarken e, Neron gibi müzik aleti çalıyor. Büyük paralar büyük sermaye arkasındaydı ve milyarder basın da onun arkasındaydı. Ve bunu ne, ne için destekliyorlardı Scott Morrison'u? Çünkü etkili eylem yapılmasın iklim yıkımına karşı diye ve maalesef sağlıyor bunu gerçekten demişler. <gülüyor> Penklemont'tan bir tweet'i de koymuşlar. Yani New South Wales eyaletinin yeni Güney Galler eyaletini birkaç hafta içinde bütün yeşil omurgasını kaybedip gitti. Yani. Gümrah ormanların Nehirlerin gürül gürül aktığı Ve yaban hayatının ve Şelalelerin güldür güldür Döküldüğü yer yok artık Tekrar yeniden Gelecektir diyorlar ama bence Olamaz diye yazmış Ben Clements Diye birisi Bu da insanların zihnine Yerleşmiş durumda değil Demişler daha kimse bu kaybın Ne boyutta olduğunu anlayabilmiş değil Hakikaten de Eyalet valisi Sidney'de eğer belediye başkanı neyse işte siyasi karar alıcı daha karar verememiş milyar, bir milyar kişinin seyirci ışık gösterisini havai fişek gösterisini yapayım mı yapmayayım mı diye konuşuyorlar yapılacaktır da zaten ama şöyle bir şey Andy Rowell e, önemli belirtiyor ki kriz büyüyecek ve çünkü uzmanların görüşü 50 dereceyi de göreceğiz diyor yani cuma 20 Eylül-Cuma günü iki gönüllü itfaiyeci öldü. Arkalarında karı, genç karılarını ve genç ailelerinin çocuklarını bıraktılar. Hatta bir tanesinin de eşi hamileymiş. Yarın katastrof günü olabilir. Felaket günü çünkü daha da yüksek dereceler bekleniyor. ...yüksek rüzgarlar bu arada da başka bir yerin Bali'de gene buradan bir vali de tatile çıkıyormuş. <gülüyor> o da iyi. Ve şimdi mesela New South Wales eyaletinde e, acil durum ilan edilmiş durumda. Yani toprak kupkuru olurken e, deniz pişerken, deniz yani fokur fokur kaynarken Pek çok da balığın da öldüğünü biliyoruz diyorlar ve New South Wales İklim Değişikliği Araştırma Merkezinden <gülüyor> New South Wales Üniversitesinden Sarah Perkins-Kirkpatrick şöyle demiş: İklim bilimciler ben hayatta benim ömrümden daha uzun bir süreden beri bas bas bağırıyorlar bir noktada. Tam bir fırtına olup başımıza geleceğini biliyorduk. Bu iklim değişikliğinin şimdi ve burada olduğunu iyice kavratmak için şaşırmadık. Ama büyük bir şoktayız ve üzüntü içindeyiz diye yazmış üniversite profesörü Sarah Perkins Kirkpatrick. Bu arada da iklim inkarcısı Scott Morrison Hawaii'ye tatile gitti ve plajda işaret parmağını havaya kaldırarak gülümserken fotoğrafları vardı havuzun kenarında bunu da yazmışlar zaten hiç öyle geri dönecek gibi bir hali de yok diyorlar hakikaten oturmuş sakin kasketi de kafasında kısa kollu tişörtüyle öyle oturuyor karısıyla birlikte döndüğü zaman arkada büyük öfke karşısında <gülüyor> Morrison döndü ve çok Herhangi Avustralyalılardan bu feci yangınlardan etkilenmiş Avustralyalılara karşı bir şey yarattığım için gerçekten derin üzüntü içindeyim demiş. Ben izin yaptığım için ailemden. Ama bu boş laflar, boş bir adamdan boş laflar diye yazıyor Andy Rowell. Yani iklim değişikliği umurunda bile olmayan hatta onun gerçek olduğuna bile inanmayan bir adam onun hükümeti de hem iç işlerinde hem de tamamen beceriksiz ve özellikle de uluslararası eylemleri de son Birleşmiş Milletler iklim konuşmalarında zirvesinde Madrid'de görüşmelerinde baltaladı. Hatta şeyden bahsetmemiş yani Drawla ama ben deniz ekleyebilirim daha önceki New York'taki iklim zirvesi sırasında orada olduğu halde gitmemişti. Birleşmiş Milletler'de. O kadar kayıtsız bir adam yani. Morrison öyle fotoğrafını çektirirken yüzme havuzunun kenarında genç bir çocuğun fotoğrafı vardı ailesiyle beraber 12 yaşında bir çocuk cibe atlayıp ailesini kurtarmaya gider giderken çekilmiş direksiyon kullanıyor ya da ağlayan korkuya uğramış genç bir kız o da izi işte 13 yaşında kribili denen yerde çadır kuranlarla beraber polis hadi yürüyün deyince ama şey pankartını da yükseğe kaldırıyor biz Geleceğiz kaz kazanacağız diye. Şimdi yani genç iklim kahramanları var. Gençler iklim kahramanları ama Avustralya'nın başbakanı bir korkak iklim değiş inkarcısı ve kömür aşığı diyor. Bunun değişmesi lazım demiş Andrew Roval. Oil Change International'dan. Her şeyin değişmesi lazım. Beni yanlış anlamayın. Çok fazla iklim acil durumu konusunda... Bayağı ciddi mücadele verildi. Yenilenebilir enerjide büyük gelişmeler oldu. Kömür artık tarih kitaplarına doğru gidiyor. Birçok yerde. Ama iyi haberlere rağmen hala 3 derece yani işler böyle gelmiş, böyle gider senaryosu uygulanırsa 3 derecelik ısınmaya doğru gidiyoruz. Yani başka bir türlü söyleyecek olursak iklim faciasına iklim felaketine doğru Tepe taklak gidiyoruz. Bu 10 yılın büyük kısmını kaybettik. E, Scott Morrison gibi inkarcılar bu devam edemez. Dolayısıyla eyleme geçmek zorundayız. Önümüzdeki 10 yıl bizim bütün kolektif toplu geleceğimizi belirleyecek. E, harcamasak çok iyi olur. Hay, harcayacak, kaybedecek en ufak zamanımız yok. Zaten çünkü çok fazla zaman Kaybettik diyor Greta Thunberg'in defalarca söylediği gibi. Ben bu programı da bu yılın son programını da Rebecca Solnit'in iklim aktivisti, aktivist her türlü hakların savunucusu yazar. Rebecca Solnit'in bir yazısından ufak bir alıntı yaparak bitirmek istiyorum Guardian yazarı aynı zamanda kendisi. Bu içinde bulunduğumuz anın en çarpıcı noktası şu. Büyük bir olgunluk da seziliyor. Ama bu olgunluk gençlerin alanına ait gibi gözüküyor. Yani iklim kaosu içinde odada duran pek çok büyün büyük dediğimiz insanın 16 ile 20 ya da en fazla 27 yaşında olduğunu Greta gibi binlerce gencin çok daha az gözüküyor ama tamamen bu işe gönül vermiş Nijerya'dan Alaska'ya kadar ellerinden gelen her şeyi yaptıkları çocukların gençlerin bir durum ama onların ne hisse senetleri var ne oyları var ne yönetim kurulu Salon masalarında oturuyorlar Bize ihtiyacım Bize ihtiyaçları var Bizim Onlara ne kadar ihtiyacımız varsa Onların da bize ihtiyacı var Onlar liderlik yapıyorlar 2100'ü düşünen insanlar Onlar her şeyi Değiştirmeye hazır insanlar Ve bu katastrofun Felaketin ağırlığını ve Ölçeğini çok iyi Kavrayan insanlar Onlar hiçbir zaman Dünya yüzünde Ortalama derecenin Altında Bir şey yaşamamışlar Her zaman normalin üstünde yaşamış insanlar, çocuklar bunlar Yani Gençlikte bir bilgelik Elbette vardır statü koya yer, yere, Yerleşik düzene Hiçbir bağlılıkları yoktur Ve muazzam değişiklikleri Düşünebilecek Hayal edebilecek tahayyül edebilecek Yetenekleri var ve son cümle olarak şöyle diyor Rebecca Solnit yazının başlığı da yaşlılar dünyayı berbat ettiler gençler bizi kurtaracak başlığı yazısı sununu okuyorum Guardian Weekly'de çıktı bu çok her kuşakta diğer insanlardan oluşan diğer Kuzak görüşlü insanlar vardır ama daha geniş yaplı bir evolüsyonun, dönüşümün yani bir tahayyül dönüşümünün, evriminin işaretleri var. Şu anda gençler arasında olgunluk ve hamlık artık kategoriler ne kadar yeryüzünde bulunduğuna bağlı değil, süreye bağlı değil. Ne kadar uzağa görebildiğin ve ne kadar Bura duygusal olarak buna bağlanabildiğinle ölçülüyor demiş. Yılın son iklim meselesinde de iklim için programında da bununla tamamlamak iyi olur diye düşünüyorum. Bu programı bitirdik. Hoşçakalın.